ve kürsünün hak olduğuna iman evet. ederler. La raybe fihi. şüphe yoktur. Allah'ın e, e, Kürsüsü, onun kürsüsü yeri ve göğü ne yapmıştır? Yeri ve gök genişliğindedir. Ve la yauduhu ona ağır Onları ikisini kurmasınlar. وَهُوَ عَلِيُّ الْعَدِينَ O yüce ve büyüktür. وَالْعَرْشُ لَا يُقَدَّرَهُ وَالْعَرْشُ عَرْشُ لَا يُقَدِّرُهُ Takdir etmiyor. قَدْرَهُ إِلَّا O'nun kadrini, O'nun boyutunu ancak Allah takdir edebilir vel kursiyyu kursi fil arşi arşta kürsünün durumu ke halqatin mulqatin, atılmış bir halka gibidir fi felatin boşluğa atılmış bir halka gibidir bus-semawati ves'a's semawati vel art. yeri ve göğünü yapmıştır yeri ve göğün genişliğinde yeri ve göğün genişliğini kaplamıştır yani Arş o kadar büyüktür ki, onu Allah'tan başkası takdir edemez. Yani onun büyüklüğünü. Kürsünün arşa durumu ise, yani bir kürsü var bir arş var. Peki kürsü nedir? Kürsünün arştaki konumu ise, uzunca büyükçe bu bir boşluğa atılmış bir demir parçası gibidir. Yani bir yüzüğü düşünün. Mesela bir halka, yüzük halka, demir bir halka. Onun çöle atıldığını düşünün. Yani nedir ki çölde bir tane şey, bir yüzük? Aynı kürsünün arşa oranı da onun gibidir. Tabii bu bir hadisten alınmış olan bir lafız. Şimdi geleceğiz. Evet. Allahu Allah de her şey var kürsiye. İhtiyacı yoktur yani. Evet. an <gülüyor> En yptaje ile arşi, arşa ihtiyaç duymaktan münezzehtir Ve medunehu ve onun dışındakilere. Feshanullahi, Allah'ın durumu, konumu, a azamu minzerlik. Bundan çok daha yücedir. Bel arşu ve kürsiyü bela kes. Arş ve kürsi, mahmûlani, vücudreti ve sultânı. Onun kudreti ve onun Sultanı ile taşınmaktadırlar. Yani arş ve kürsü bilakis Allah'a muhtaçtır. Yani Allah arşa istiva etti diye Allah arşa muhtaç demek değildir. Allah'ın hiçbir şeye neyi yoktur? Hiçbir şeye Allah azze ve celle'nin ihtiyacı yoktur. Bilakis bunlar Allah'ın kudretine, Allah'ın saltanatına nedirler? ihtiyaç sahibidirler. Şimdi biz biliyoruz ki Allah'ın isim ve sıfatlarını incelerken arş ve kürsü diye bir şey var. Arş ve Kürsü diye ne var? Kürsü diye bir şey var. Arş nedir? Bizim arş ile ilgili bildiklerimiz şudur. 1- Allah azze ve celle arşa istiva etmiştir. Öyle mi? Ayetlerle sabit. 2- Arş yedi kat göğünün üzerindedir. Yedi kat göğün üzerindedir. Bu neyle sabit? Hadislerle sabit. 3- Arş suyun üzerindedir. Bu nedir? Ayetle sabit. وَكَانَ arşuhu عَلَى الْمَاءِ Onun arşı suyun üzerindeydi. 4. Allah Azze ve Celle'nin arşını taşıyıcı melekler vardır. Allah Azze ve Celle'nin arşını taşıyıcı melekler vardır. Ne diyor? وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ سَمَانِيَ O gün Rabbinin arşını onların üzerinde 8 kişi kişiyi yapar. 8 kişi taşır. 8 tane melek Allah azze ve celle'nin arşını ne yapar? Arşını taşır. 1 2 3 4 dedik. 5 Arş o kadar büyüktür ki yerin ve göğün kaplamış olan kürsü arşın yanında bir çöle atılmış demir parçası gibidir. Arş bu kadar büyüktür. Yani başka bir hadiste peygamberimiz arşı taşıyanların kulak memesiyle omuzların arası çok uzun bir mesafedir. Yani sadece burayla buranın arası çok uzun bir mesafedir. Ki taşıyıcısının durumu buysa arşın durumunu artık ne yapın? Arşın durumunu varın siz hayal edin. Ondan dolayı ne diyoruz? Bunlar bizim arş ile ilgili nedir? Bildiklerimizdir. Bir de bununla beraber ee, kürsü var. Ayet-i kerime aynı şekilde sabit olmuş. Sünnetle sabit olmuş. Kürsü nedir? Kürsü genişliği yeri ve göğü kaplamış olan Allah azze ve celle'nin yanında olan bir şeydir. Öyle mi? Ve biz sadece biliyoruz ki yer ve gök komple Peygamber Hadis-i Şerif'te diyor. Yer ve göğün genişliği kürsünün yanında çöle atılmış bir halka gibidir. Yer ve göğün genişliği kürsünün yanında çöle atılmış ne gibidir? Bir halka gibidir. Bunun dışında kalan kürsü nedir? Mesela İbni Abbas'ın İbni Abbas'tan gelen bir rivayette mevdi'ul kademe indir diyor. Kürsü ayakların konduğu yerdir. Yani ayakların yeridir ee diye. Başka bir şeyde kürsünün şey vardır. Ee, gıcırtısı vardır. Mesela mesela Bunlar zayıf rivayetler. Yani kimisi bunları Peygamberimize atfediyor. Lakin bunlar zayıf rivayetler. Bizim sadece Arş'la ilgili söylediklerimizden sonra kürsüyle ilgili bileceğimiz sahih olan yer ve göğün genişliği kürsünün genişliğinin yanında ne gibidir? Köle atılmış bir demir parçası. Bu Arap lugatında bir şeyin büyüklüğünü ifade etmek için kullanılır. Yani nasıl ki köle atılmış bir halka hiçbir şeyse değil mi? Çölün büyüklüğünün genişliğinin yanında hakeza yerin ve göğün genişliği kürsünün genişliğinin yanında aynen böyledir. Yani kürsü o kadar ki geniştir. E bir de arşın da buna genişliğini <gülüyor> düşünün. Bunları ne yapmak lazım? Bunları bu şekilde kabul etmekle bunların dışında kürsüden kasıt ilimdir. Mesela İbn Abbas'tan böyle bir tefsir naklediliyor. İşte vesaire bu tip rivayetler ne de bu tip rivayetler zayıf olan rivayetlerdir. Sadece İbn Abbas'tan sahip olan kürsü ayak konma yeridir diye bir cümle kullanmış. Allahu alem ama peygamberden bize nakl olunan gelin ve göy e, hali kürsünün yanında şey atılmış e, bir ge, boş bir alana atılmış bir halka gibidir. Biz eğer Sünnet olarak bu ikisinin varlığına da kitap ve sünnetle sabit olduğu için iman ederiz. Keyfiyetini, şeklini, şuyunu neden yapıldığını vesaire bunlara ne yapmayız? Bunlara girmeyiz. Neden? Çünkü Allah sadece bunların varlığını ve bize verdiği bilgiler kadarıyla konuşuruz. Evet. ve ve anne Allah Teala Allah Teala xalaca Adam Adem'i yarattı Aliy Salam biye deyiği iki eliyle de ve anne kilte ye iki eli de yemi yeminin sağdır yani iki eli de sağdır evet ve da iki eli de açıktır yunfiqu keyfe yashau dilediği gibi infak eder. Keme vasafa nefsuhu subhanahu Kendi nefsini vasf ettiği gibi. قال تعالى Allah dedi ki ve qalet il-yehudu yadullah maglulatun Yahudiler dedi ki Allah'ın iki eli kapalıdır. Gullet eydihim onların elleri kapansın. Velu inu bima söylediklerinden dolayı lanetlendiler. Vel yedahu mebsutatan. Bilakis Allah'ın iki eli de açıktır. Yunfiqu <gülüyor> keyfe yasha. Dilediği gibi infak eder. Ve <gülüyor> kâle <gülüyor> <gülüyor> Allah dedi ki şeytana, "Ma mena'ake? Seni men eden nedir? Entes sudda secde etmekten men eden nedir? Lima halaktu Benim kendi ellerimle yarattığıma seni secde etmekten men eden?" nedir? Bu ayetler bize gösterir ki Allah Azze ve Celle'nin kendi şanına yakışır, <gülüyor> kendi celaline yakışır. Hiçbir şeye benzemeyen iki tane eli vardır. Öyle mi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da hadis şerifte diyor ki Allah'ın iki eli de Rahman'ın iki eli de yemindir, sağdır. Yani Allah'ın sol, sol eli yoktur. Rahman'ın iki eli de nedir? Rahman'ın iki eli de sağdır. Biz buna bu şekilde iman ederiz. Bunların varlığını kabul ederiz. Lakin ne şekilde? Teşbih yapmadan, temsil yapmadan, tecsim yapmadan, taatil yapmadan ve ne yapmadan? ve tahrif tevil yapmadan. Ehli sünnete muhalif olanlar daha önce dediğimiz gibi ya bunları kökten inkar etmişler veya demişler ki biz bunları kabul ediyoruz. Lakin elden kasıt nimettir. Elden kasıt, kuvvettir demişler. Arap lügatında böyle bir kullanım vardır. Yani benim elim uzundur dediğimiz zaman buradan kasıt nedir? Yani benim el, elimin uzunluğu anlaşılmaz <gülüyor> değil mi? Burada kasıt yani ben nüfus sahibiyim. Her yere ulaşabilirim. Her işi bitirebilirim. <gülüyor> Bu işte falanın mesela parmağı var dediğin zaman Buradan işte adamın illa parmağını götürmüş, o işin içine sokmuş değil. Mecaz manasla ne yapılır? Kullanılır. Bu kullanımın Arap lügatında olmasından dolayı demişler ki Biz diyoruz ki el vardır. Biz diyoruz ki el vardır. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Lakin elden kasıt nedir? Kuvvettir, kudrettir. Biz buna ne diyoruz? Diyoruz biz Naslar ile sabit olanı Allah'ın zatında kabul edip gerisinden susmak gerekir. Öyle mi? Neden? Çünkü Allah azze ve celle açık bir şekilde nas'ta ellerinin var olduğunu söylemiş. Peygamber Allah'ın iki eli de sağdır demiş. Bunu bu şekilde kabul etmiş. Sahabe de bunu böyle anlamış. Onun için bunu kabul etmek zorundayız. Öyle mi? 2. Siz neden dolayı tevil'e gidiyorsunuz ki? Tevli gerektirecek bir sebep yok. Çünkü bu gaybi bir meseledir. Gaybî mesele iman ister. Akla yatırmamız, akla uydurmamız gibi bir mecburiyetimiz söz konusu değildir diyoruz. 3 Neden korkuyorsunuz? Bu insanları teşbihe götürür. <gülüyor> Allah zevcelle yarattıklarına benzetilir diye mi korkuyorsunuz? Korkmayın. Çünkü Allah Resulü, Allah, Resulü, sahabe ve selef uleması bunun önünü kapatmışlardır. Teşbihçilerin temsilcilerin, teslimcilerin kâfir olduğunu açık bir şekilde söylemişlerdir. Allah kitabında hiçbir şey onun misali gibi değildir diyerek zaten bunun önüne ne yapmıştır? set çekmiştir. 5 siz tevil yapıp birilerinin aklına bir şeyleri yatırmaya çalışırken kendiniz komik bir duruma düştünüz. Eğer elden kasıt kudret ise وَلْ يَدَاهُ مَبْسُودَتَانِ O'nun iki ele açıktır. Allah'ın iki tane kudreti mi vardır? Allah'ın iki tane nimeti mi vardır? Yani eğer hani bu şekilde e, düşünürsek sizin dediğiniz gibi hani Allah e, Allah'ın iki eli de açıktır e, diyor. O zaman sizin deyiminize göre kuvvet desek biz buna Allah'ın iki tane kuvveti de açıktır. Manasına gelir ki sizin akıl ile tespit ettiğiniz şey başka bir akılla daha komik daha saçma bir duruma ne yapar daha saçma bir duruma düşmüş olur. Ondan dolayı biz eli sünnet olarak Allah Azze ve Celle'nin kendi şanına yakışır ellerinin olduğunu ve iki elinin de sağ olduğuna ne yaparız? iman ederiz, ötesi de bizi ne yapmaz? ilgilendirmez Ve burada şunu hiçbir zaman unutmayın. Dünyalık basit bir örnek olarak düşünün. Mesela örnek veriyorum. Ee, nedir? Şu rahlenin ayakları var. Öyle değil mi? Şu içerideki masanın da ayakları var. Öyle mi? Sizin de ayağınız var, filin de ayağı var, karıncanın da ayağı var. Hepsi ayak değil mi bunlar sonuçta? i̇sm ayak, yani dünya hükmünde. Şimdi, karıncanın ayağınıza basmasıyla filin ayağınıza basması aynı mı ama? Değil. Veya diyelim ki yolda giderken böyle aniden karşınıza bir ayak çıktı. Dinozorun ayağıyla, filin ayağını görmekle, karıncanın ayağını görmek bir mi? Değil. Demek ki isimlerin aynı olması, şekillerin, cisimlerin, mahiyetlerin, ondan sonra boyun, boyutun aynı olmasını ne yapmaz? Gerektirmez. Filin ayağı kendi ebatına göredir. Karıncanın ayağı kendi ebatına göredir. Rahlenin ayağı kendi ebatına göredir. Öyle mi? Ee, o zaman biz Allah'ın eli, Allah'ın ayağı dediğimiz zaman bu Allah'ın şanına yakışır şekildedir. Nasıl ki onun kudreti, nasıl ki onun görmesi, işitmesi tamamen bizim algılayışımızın üstündedir. Hakikaten onun eli de böyledir. Böyle mi? Onun gözü de böyledir. Bizim algılayışımızın üstündedir. Kendi şanına yakışır şekildedir. Anlaşıldı? Evet. Devam edelim. Youth Bitune. İsbat ederler. Lillahi Allah azze ve celle için ilim, kudret, kuvvet, izzet, kelam, hayat muhabbet, rahmet, gazap, rıza, maiyet, beraberlik, kadem, ayak, sak, el, işitme, görme, yüz, göz, yani veçhen ve aynen burada bilinmeyenleri söyleyelim. Yüz, göz, ve gayreha mine's sıfatilleti allahu azza ve celle biha nefsehu Allah'ın onlar ile kendi nefsini vasfetmiş olduğu bütün sıfatları Allah Azze ne yaparlar, ispat ederler. Mesela Kadap, Allah ve Peygamberimiz Allah ve Celle'nin kızdığını söylüyor mesela bazı yerde, değil mi? Qadi be Rabbuna yamen, lem yaqda mislehu huqat. Bugün Allah öyle bir kızdı ki Rabbimiz, ondan daha önce hiç bu kadar ne yapmamıştı, kızmamıştı diyor mesela. Mesela ne diyor? Allah Azze güler. Yedhakur Rabbuna, Rabbimiz güler. Kimi iki tane adama, savaşmışlar adamlar. Önce biri birini öldürmüş. Şehit cennete girmiş, sonra öbürü müslüman olmuş, o da ikisi beraber cennete girmişler. Yani ben mesela iki adam var, bu bunu öldürdü, bu şehit oldu tamam kafir, cennete gitti bu. Sonra bu kafir de müslüman oldu, ikisi beraber, düşün o da savaştı, o da şehit oldu. İkisi beraber ne yapıyorlar? İkisi beraber cennete, Allah buna güler diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Allah Azze ve beraberliği, Allah sizinle beraberdir, nerede olursanız o sizinle beraberdir. Ha ne? Bu tip sıfatlar yani nas ile sabit olmuş bütün sıfatları Allah Azze ve celle için ne yapar? Tevile gitmeden, teşbih, temsil, teşbih, tahrif, ta'til hiç gitmeden Allah Azze ve celle için ne yaparlar? Ispat ederler. Evet. Bir <gülüyor> kitabında kendi kitabında kendini vasfettiği ve ala lisani nabihi ve nebisinin lisanında kendini <gülüyor> vasfettiği şekilde bir keyfiyetin ya'lemu ya'lemuhullahu ولا نعلمها Allah'ın bilip de bizim bilmediğimiz bir keyfiyet üzerine bunları ne yaparlar ispat ederler li'ennehu lem yukhbirna ani'l keyfiye. Çünkü Allah bize keyfiyetten haber vermedi. قال الله سبحانه وتعالى Allah azze ve celle buyurdu ki inni me'akum esma'u ve ara Ben siz ikinizle beraberim, işitir ve görürüm. Şimdi biz daha önce demiştik ki Allah az beraberliği iki türlüdür. Hatırlayan var mı? Allah'ın beraberliği iki türlüdür. Hatırlayan var mı? 1. Genel beraberlik. 2. Özel beraberlik. Genel beraberlikten kasıt nedir? Allah az devcelerinin bütün kainat ile işitmesi, görmesi, bilmesi, kuşatması ile beraber olmasıdır. Huwa ma'akum. Eynema <gülüyor> kuntum. Nerede olursanız olun o Allah sizinle beraberdir. Burada kasıt nedir? Burada kasıt Allah'ın işitmesiyle, görmesiyle, ilmiyle bizimle beraber olmasıdır. Bir de özel beraberlik vardır. Özel beraberlik nedir? Özel beraberlik inni me'akuma esmeu ve ara. Ben seninle yani korkmayın ey Musa ve Harun Firavun'a giderken ben sizinle beraberim. Yani yardımımla görmemle, korumamla, değil mi? Sizi galip getirmemle sizinle beraberim. Bu da özel beraberliktir. Bu sadece müminlere bir de müminler için de işte özel özel bir beraberlik vardır. Bu da Allah'ın kendi dostlarına, yani Allah'ın evliyası olmuş, Allah'ın dostu seviyesine çıkmış olan insanlara dünya ve ahirette müjdeyle, onlara korku ve hüznün olmamasıyla, Allah'ın onlarla beraber olmasıyladır. Şimdi bu ayetler, bu beraberlik ayetleri bidat ehlinin en çok yapıştığı ayetlerdir teyvüle kendilerine delil olarak yapıştıkları ayetlerdir. Mesela ne diyor? Diyor ki Allah diyor ki ben sizinle beraberim. Öyle mi? اِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُوا veya هُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا Nerede olursanız olun o Allah sizin ile beraberdir. Diyor ki bu adamlar. Siz diyorsunuz ki Allah işitmesiyle görmesiyle, duymasıyla sizinle, siz de teyhül yaptınız. Doğru söyledi mi şimdi adam? Adam doğru söyledi. Şimdi Allah sizinle beraberdir, o zaman biz neredeysek Allah oradadır. Ayetin zahirinden bu anlaşılır, öyle mi? O zaman adam diyor ki bak bu ayetten de Allah her yerdedir anlaşılır. Şimdi siz ne yaptınız? Hayır diyor, Allah işitmesiyle, görmesiyle siz de teyhül ettiniz diyor adam. Hayatta var mı diyor Allah işitmesiyle, görmesiyle beraber? Yok. O sizinle beraberdir diyor. Siz düşünün ben de suyumu içeyim. <gülüyor> Hı. Nerede geçiyor? Ayet nerede geçiyor? ne diyormuş? Şimdi biz diyoruz ki tevilin her türlüsü yanlış değildir. <gülüyor> tevilin her türlüsü yanlış değildir. Nasa dayalı olan bir tevil makbuldür. Öyle mi? Daha önce de söylemiştik. Tevil iki türlüdür. Bir sahih tevül vardır, bir de fasit tevil vardır. Fasit de sahih tevil nedir? Kendi yaptıkları da tanımdır sahih tevil. Yani bir nas'tan dolayı başka bir nas'ın zuhurundan ne yapmaktır? <gülüyor> Ödül etmektir. Bu tevil nedir? Bu tevil sahih bir tevildir. Mesela Allah azze ve celle kavimleri helak eden rüzgardan bahsederken ne diyor? "Tudemmiru kulle şeyin bi izni Rabbinin izniyle her şeyi yerle bir etti diyor. Öyle mi? Kulle şey diyor her şey. Gökte buna dahil değil mi? Yerde buna dahil değil mi? Daha. Ama biz biliyoruz ki yerde, gökte vak'i görüyoruz yani yerin, göğün bak. Ha, demek ki yeri ve göğüne yapmadı? Yer ve gök bundan müstesna. Bak şimdi ne oldu? Biz bu ayeti tevil ettik. Dedi ki hayır bu ayet böyle değil. Her şeyi yapmadı. Her şeyi tedmir etmedi. Sadece bazı şeyleri tedmir etti. Yani bazı şeyleri e, yıktı diyoruz. Ha. O zaman nedir tevil neydi? Bir nas'ın gerektirdiğinden dolayı başka bir nas'tan ne yapmaktı? Odur etmekti. Şimdi yüzlerce nas'ta Allah'ın arşa istiva etti. Arşın 7 e, kat göğün üzerinde oldu. Öyle mi? Allah'ın da arşın üzerinde oldu. Yüzlerce nas'ta sabit olmuş mu? Olmuş. Bir tane nas'ta diyor ki Allah sizinle beraberdir. O zaman bu bir tane nasıl? o yüz tane nas'a göre ne yapacağız? Onların deyimiyle konuşuyorum. Ha tevül yapacaksak böyle tevül yapacağız. Yani bin tane nasıl, yüz tane nasıl, bir nas'a göre değil, bir tane nasıl götürüp yüz tane nas'a göre şey yapacağız, Tevül edeceğiz. Ne diyeceğiz? Diyacağız ki Allah azze ve celle arşının üzerine istiva etmiştir. Allah azze ve celle yedi kat göğünün üzerindedir. Lakin Allah azze ve celle evet herkesle beraberdir. Ne ile? İşitmesiyle, görmesiyle ilmiyle, ihatasıyla, kudretiyle, bütünleyle Bütün kainatla Allah azze ve Celle beraberdir. Anlaşıldı mı mesele? Yani tevil neydi? صرف اللفز عن ظاهره لدلل değil. Gerektirici bir delilden dolayı Nasr'ın zahirinden ne yapmaktı? Ödül etmekti. Burada gerektirici bir delil var mı? Bir tane değil, binlerce delil var. Yani gerektirici, gerek ayet, gerek hadis, gerek sahabe sözü, gerek selef sözü, gerek akli şey yani bunların hepsinden sonra hepsi gerektiriyor ki buradaki beraberlik nedir? Buradaki beraberlikten kasıt ilim, kudret, işitme, görme vs. ki zaten Allah de bunu söylüyor. Ben sizinle beraberim, işitirim ve ne yaparım? ve Görürüm. Yani hani o beraberlikten kastın onları işitip görmek olduğunu Allah açıkça da ne yapıyor? Açıkça da beyan ediyor. Anlaşıldı mı buraya kadar? Anlaşıldı inşallah. Evet ve huve alimun hakim bu alimdir <gülüyor> ve hakimdir ve kelle ve Allahu, Allah'ın kelamı ve kelleme fiil kelleme konuştu Allahu Allah Musa Musa ile teklimen konuşma ile konuştu Allah Musa ile konuştu biz neye inanırız? Allah'ın kelamının olduğuna inanırız öyle mi? Allah'ın kelamının olduğuna inanırız Allah'ın kendi şanına yakışır şekilde konuştuğuna ve mütekellim moduna ne yaparız? Mütekellim olduğuna inanırız. Kur'an da Allah azze ve celle'nin neyidir? Kur'an da Allah azze ve celle'nin kelamıdır. Evet. Ve yabqa vecu rubbika. Rabb. Ve celal ikram. Celal ve ikram sahibi Rabbinin yüzü kalır. Yani her şey helak olduktan sonra, değil mi? Kıyamet koptuktan sonra Celal ve ikram sahibi Rabbinin yüzü ne olur? Baki kalır. Evet. Radiyallahu anhum, burada yüz sıfatı var değil mi? Allah Azze ve Celle'nin kendi şanına yakışır, yüzü oldu Radiyallahu anhum ve an. Allah onlardan, onlar da Allah'tan ne olmuşlardır? Razı olmuşlardır. Yuhibbûnehum ve ne? Onlar Allah'ı sever, Allah da onları sever. Felemmâ âsefûnâ. Ne zaman ki bizi gazaplandırdılar, kızdırdılar intikamna naminhum, biz onlardan intikam aldık. İntikam sıfatı var burada. Gadiballahu aleyhim Allah onlara kızmıştır. Gadap sıfatı var. Yawme yukşafu ansak. O gün baldırlardan açılır. Ve yudavune ile sucudi fe la yastatiun. Şeye da secdeye çağrılırlar da ona güç yetiremezler. Allahu la ilahe illa al hayyul qayyum. Allah Kendisinden başka ilah olmayan, dili ve kayyum olan Allah'tır. Ve bakalım ne demişiz? يُسْبِتُونَ لِلّٰهِ عِلْمًا ve وَغَيْرَهَا مِنْ آيَاتِ السِّفَاتِ Ve bunun dışındaki sıfatları ne yaparlar? Bunun dışındaki sıfatları Allah azze ve celle ispat ederler. Şimdi buradaki ayet-i kerimeyi ele alalım. يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ Sak demek normalde baldır demek. Sak demek ne demek? Sak neresi insan vücudunda? Sak. Şurası. Tamam? Burası ney? Sak. Arap luguatında burası sak. İnsan vücudu için söylüyorum. O gün sak açılır. Yani baldır açılır. Bu ayet herkeza bidat edenlerin tevillerine delil almış olduğu ayetlerden bir tanesi. Neden dolayı? Çünkü bu ayetin tefsirinde bazı sahabelerden Ubey ibn Ka'b, İbn Abbas gibi sahabelerden burada kastın o gün işlerin çok şiddetleneceği olduğu. Çünkü Arap lügatında bir deyim olarak hani keşefe ansakihi yani biz diyoruz bide ya, paçaları sıvadı. Hani bir iş böyle zor oldu mu? Biraz böyle çalışma gerektirdi mi? Paçaları sıva bakalım diyoruz ya, hani burada baldırın açılması, paçaların sıvaması ile söz konusu olur ya, bu sarkının açılması. Burada kastın Allah sarkının olduğu değil de, o gün hani kıyamet sahnesinin çok şiddetli olduğundan dolayı, hani paçaların sıvandığı gün manasında. Yani böyle bir manaya geldiğini e, dair bir yorumları var. Bidat ehli diyor ki, bak sahabe demek ki teğüle gitmiş. Öyle mi? Sahabe demek ki ne yapmış? Teğüle gitmiş. Biz burada diyoruz ki hayır sahabe tevhile gitmemiş çünkü bir, bunun nakillerin senedinde problem var 2 burada Allah azze ve celle eğer yevme yukşafu ansaqihi deseydi yani saqi kendin nefsine izafe etseydi ansaqihi veya lah deseydi tamam ama burada böyle bir şey demediği için Zaten burada böyle bir tanım yapılabilir. Yani burada sak, Allah'a izafe edilmemiş. Yani yedullah gibi değil mesela. Allah'ın arşı gibi, Allah'ın kürtüsü gibi ne değil? Değil. Allah'a bir izafe söz konusu değil. Ondan dolayı buna istenilen mana ne yapılabilir? Verilebilir. Yani Allah'ın zatına bir izafe söz konusu değil. Burada böyle bir ihtilaf söz konusu olabilir. Yani kimisi bunu teyvil edebilir, kimisi teyvil etmeyebilir, öyle mi? Çünkü bu ne yapılmamış? Allah azze ve celle izafe edilmemiş. Allah'ın eli, Allah'ın gözü. Bak, ve ybqa ve Rabbiker, Rabbinin yüzü. Bur Allah'a direkt ne yapılmış? İzafe edilmiş. Öyle mi? Ama burada sak Allah'a izafe edilmemiş. Anlaşıldı mı? Ondan dolayı burada ne yapılabilir? Burada bu yapılabilir. Evet. Yeter mi yoksa devam edelim mi? Yeter mi? Tamam. Wa aakhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen.